Hükümetli dinleyicilerimiz, gönüllerinizi hoş tutarak sevgiyle yönelin, dua ile destek verin. İnşallah önemli ve kıymetli konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz, açıyoruz. Bugünkü dersimiz, konumuz, geçen dersinde sonunda bir hatırlatmada bulunmuştum. Ailenin temel direği, biri anne idi, biri baba idi. Biz baba hakkını, babanın, kocanın yani anneye göre kocanın yerini ve vazifesini hürmeti niçin hak ettiğini hatırlatmıştık. Bu dersimizde biraz kadının hakkı, kadının yeri, kadının değeri üzerinde hatırlatmalar yapacağız. Bu her iki tarafa da hem bilgi olarak, hem edep olarak kardeşlerim lazım olan bir meseledir. Evin bir tarafını İkinci direği annedir, anne temsil eder ve anne olmaz ise evde yuva olmaz, yuva kurulmuş olmaz. Erkek tek başına cennette bile tat alamamış kardeşlerim. Cennet ne güzel yer, cennete inşallah Rabbim'in lütuyla gidince göreceğiz ki cennet çok güzel yer. Yani şu anda akıl ettiğimiz, hayal ettiğimiz Ne varsa onların daha ötesinde bir güzel yer. Cenab-ı Hakk'ın ikramları öyledir. Sonsuz bir tecelli, sonsuz bir güzellik. Ve orada bütün güzeller orada. Cenab-ı Hak cemalini ikram ediyor. Muhammed aleyhisselam Efendimiz cennetin gülü orada. Ve bütün Peygamber efendilerimiz onun etrafında ve dostlarıyla birlikte. Ve usanma yok, sıkıntı yok, soğuk sıcak yok. insanı bütün o sıkıntılara ızdıraplara sevk eden şeyler hisler alınıyor yerine bitmeyen ve hep taze kalan bir güzellik veriliyor şimdi orada bile Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman melekler var, nimetler var fakat yanında bir eş yok hanım yok idi diyor böyle bir soğukluk oldu bir noksanlık oldu Allah Allah、e、ne güzel yaşa işte bir noksanlık hissediyor bir şey lazım gibi Sonra uyumuş idi. Kardeşlerim deniyor ki hadislerden ve ayetlerden ortak mana veriyoruz. Onun Allah-u Teala kaburga kemiğinden bir parça üzerinde tecelli buyurdu. Rabbul Alemin Havva validemizi yarattı. Ve uyandığı zaman baktı ki yanında hoş birisi duruyor, değişik birisi duruyor, farklı bir yapıda bir kadın. Duruyor ve kendisine de sevgi ile bakıyor. Allah Allah. Hiçbir vallığın vermediği bir huzur vermeye başladı. O gözden, o gönüllerden doğru bir şey akıyor. Aslında Allah'tan geliyor. Ruh ne yapsın ruhu kabiliyetini Allah öyle veriyor. Baktırdı. O gözlerden tecelli etti Allah. O da çok hoşuna gitti. Elini uzattığı ki beraber olsun, tanısın, kaynaşsın. Dendi ki dur önce bir mehrini ver. Mehri nedir? Dediiler ki, Mehri Azze'te Muhammed Aliyül Salamu bir salatu selam getir Allah'ın habibine. Allah Allah. Kardeşlerim, Canaah Buhak uyuyayı cennette kurdu. Emrediyor ki ayeti kerime de. İşte sana gönlünü hoş edecek, seni huzura erdirecek bir eş buyur. Beraber burada kalın buyurdu. Şimdi cennet gibi bir yerde bile en güzelliklerin içinde. Noksan kaldı insan da onu Cana Allah Kadını ile tamamladı. Kadının dinimizde yeri böyledir. Her ne kadar bugün kadınlar kendi kıymetlerini de bilmiyorlar, erkekler de bilmiyoruz, kendimizin de karşı taraftakininde bizim bir hastalığımız vardır. Biz kainatı tanımıyoruz, kainattaki büyük tecelliyi tanımıyoruz. Mevlânın muradını her yerde dağıtılmış, her yere. Tecelli etmiş muhabbeti kardeşlerim tadamıyoruz, göremiyoruz. İşte etle kemikle, meyveyle uğraşıp duruyoruz. Allah öyle tecelli buyurdu ve ilk yuva cennette kuruldu. Kadın yuvanın ikinci esaslığı temeli yapıldı. Şimdi bu kadın erkek için Cenab-ı Hakka gidecek yolda en büyük yardımcı yapıldı. Kardeşlerim başkasına değil. Nikahına girdikten sonra kocasının özel dostu has dairede mahremi yapıldı ve onunla bütün hukukları paylaşıldı. Cenab-ı Hak onu canın gibi, ciğerin gibi, kendin gibi koru buyurdu. Kadın erkeğe dünyada en büyük emanettir. Buna Anadolu'muzda namus denir. Namus kadın. Kadınla birlikte temsil edilen namus. Ruh, edep, ahlak ve maneviyattır ve yuvasıdır. Bir erkeğin karşısında imanından sonra, dininden imanından sonra koruyacağı en büyük davası, meselesi namusudur kardeşlerim. Kadınıdır, yuvasıdır ve kendisi gibi başkasının da mahremi büyük bir emanettir. Bak, hem kendisini koruyacak bu görevdir. kendi kadını kıymetlidir, hayırlıdır, Allah'ın nasibi dir, emanetidir, Allah'ın ismiyle nikahla has tayresine alınmıştır. Artık birbirlerinin parçası olmuşlardır. Aynen bunun gibi bu çok kıymetli bir emanet. Bunun kıymetini bil ve bir ikinci vazife de aynı kıymet, başkasının da yuvasına aittir, çocuklarına aittir. O yuvasının da mahremiyetini bil, ona da öyle. Davran demektir. Şükür elhamdülillah dinimiz her şeyimize detayına kadar etep veriyor, detayına kadar güzellik kazandırıyor, derinlik kazandırıyor ve hepsini bize öğretiyor. Nefsimiz bilmesede, bilirse de inshallah uymakta zorlanırsa bu kusur nefsindir, dinimizin değildir. Kardeşlerim anne, anneden önce kocanın muhatap olan kadın diyelim. Cenab-ı Hak tarafından en büyük emanet edilmiş ve onun geçim masrafı kocaya aittir. Onun süslenmesine varana kadar tabii ihtiyaçları lüksü değil, tabii ihtiyaçları kocaya aittir. Onun mesken ihtiyacı koca tarafından görülecektir. Madem kocalık oldu, gel bakalım. Şimdi onun muhafazası, edebi ahlakı da namusu da kocaya aittir. Şimdi bu emanete ne yüklenmiştir o zaman demeli kadının bu kadar hizmetleri görülüyor, meskeni kalacağı yer çözülüyor, yiyece temin ediliyor, süslenmesi masrafları acetleri ihtiyaçları、e, bu kadın da kardeşlerin bir、e, bir süs değildir. Yani bu bu da büyük bir yükün altındadır kadının hakkı. önce kendisine verilen emanet ki imandan sonra namazdır bu namazını muhafaza edecek yine kadına düşen en büyük hak hem Cenab-ı Hak'ka karşı bir haktır hem kocasına karşı kendisini muhafaza edecek dışarıda yabancı erkeklerin yanında şehvet bakışlı şeytan olur, insan olur, ne olur? herkese karşı koruması olan örtüsünü koruması, örtüsüne bürünmesi, örtüsü içinde olması da kadının mühim haklarındandır. Koca hem kendisi için hem Allah rızası için bunu ondan ister ve o da bunu yerine getirmelidir. Birisi diğerine Allah için canını verse az gelir. Allah yolunda olunca hanım da kocasına canımı vereyim dese az görünür kardeşlerim. Çünkü gaye insan değildir. Oradaki temsil edilen makamdır, güzelliktir. Şimdi kadınlarımızın Allah'ın emanetiyle aldıktan sonra onların ölene kadar hem neşelendirmek, hem eğlendirmek, hem terbiye etmek, hem ibadetlerine, hem dinlerine, hem dünyalarına yardımcı olmak kocanın üzerine bir vazife oluyor. Hiç kimse kardeşlerim makamı ne olursa olsun, hadişah olsa, alim olsa, mürşid olsa, Başkan olsa ne olursa olsun yani makamı alır bir görevde olsun eve geldiği zaman ben böyle yüksek bir makam sahibiyim alçalıp da işte çocuklarına oynayamam hanıma şaka yapamam ona muhabbet edemem diyemez. O insanın madem ki bak senin mahremini mahrem dayerini harem dayerini özel dayerini yani bekliyor hem kendi vücudunu hem senin emanetlerini koruyor sabrediyor. Sen de bir insan olarak onu bir insan görmelisin. Al sana işte、e, ekmek yemek peynir zeytin karnını doyur otur değil. Onun midesi de var, nefsı da var, ruhu da var, vicdanı da var, gençliği de var, heyecanları da var. Bir insan bu hakları, bak karşı taraftaki hanımının haklarını ne kadar başarılı korursa, o kadar güzel insandır. Ruhu ile kalbini. vicdanını, midesini, elbisesini, edebini, dünyasını, dinini beraber düşünür. Allah dostları, akıllı insanlar, cennete yönelmiş kimseler, gerçek müminler böyledirler. Ve yeri geldiği zamanda demeli ki şimdi şaka zamanıdır. Edebine uygun şaka yapabilmelidir. Allah Allah! Bizim Müslümanların çoğu kardeşlerim takva adına kimileri, mutlaki adam işte Ee, şakadan kaçmalı ciddi olmalı sağlam durmalı derken güya、e, çola çocuğa karşı bile kendi ailesine karşı bile bu tavra girdiği zaman işte öyle sevimli bir insan olmuyor sert konuşulmaz yanaşılmaz anlaşılmaz tadılmaz tadına varılmaz bir insan oluyor. Muttaki, Allah dostu demek, bütün varlıkların diline göre konuşan kimsedir kardeşlerim. Büyükler öyle buyurmuşlar. O çocuklar çocukça konuşur, kadına göre hitap etmesini bilir, dışarı çıksa, ağaçlara baksa ağaçların dilinden bile anlar ve konuşur. Onu, o kendi baktığı her yerde ağaçlar. O hale göre bir tavır alır. Bir hayvanla karşılarsa onu bile memnun edecek bakışlar, hareketler, sevgiler verir de o kendisine bağlar. Onun da hakkını korur. Eve gelince hanımına karşı babasının yanına gittiğinde babasına karşı komşusunun yanına gittiği komşusuna karşı bütün makamlara göre şekil değişir. Dolayısıyla Evin içinde kardeşlerin bu bir sanattır diyor büyükler, bu bir kabiliyettir, bu bir ölçüdür. Adamın aklı ne kadar çalışıyor, imani ne kadar, dinini ne kadar tanıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini, cennet, cennet yolu, sünnet cen、yani、cennet demek, cennet yolu demek. Efendimiz hepsini uygulanmış ve göstermiş, derecenize göre bunları yapın buyurmuşlar. meleklerin huzuruna çıkmak için müsaade istediği Efendimiz Aleyhisselam kainatın hürmet edip ayaklarına kapanmak istediği Efendimiz Aleyhisselam hane-i saadetine teşrif ettiklerinde çocuklarıyla torunlarıyla yani özellikle hayat-ı saadetlerinden çok onların haberi bize geliyor kardeşlerim böyle oturur oynardı Allah Allah. Annelerimizle hoşlatifeler yapardı, hoş şakalar yapardı. Onların her biri fıtratlarına göre davranırdı. Cana Buhak her birinden ayrı bir ahlak ortaya çıkarırdı. Her birine göre de Efendimiz Aleyhisselam tam böyle ayarında ilaçlarını verirdi, sevgi akıtırdı, sevgi alırdı, gül dürürdü, düşündürürdü. Onlara bir şey kazandırırdı ve bunu her gün yapardı. Savaştan döndüğü zaman bile. En sıkıntılı anında bile hak vardır diye. Çünkü onun derdi hak idi. Bu durumda hak nedir? Tabii biz zayıf düştüğümüz için. Belki bir iki defa güzel anlarımızda, güzel günlerimizde hanıma hoş davranırız, çocuklara muhabbet ederiz. Biraz canımız sıkıldığı zaman yani yanımıza yanaşılmaz olur. Bu bizim nefsimizin katılığındandır, aceyilmiktendir ve bu inşallah terbiyeye. muhtaç olduğumuzu da gösteriyor ve bu dinimiz değildir, bu nefsimizdir, örfim özdür, kendimizdir yani. Fakat burada hat büyüktür. Kardeşlerim, kadının ibadet için bile ihmal edilmesi halal değildir. Fazl ibadetleri kastetmiyorum, nafile ibadet için bir erkek ben dese mesela ben gecemin hepsini Allah'ıma taksidedeceğim, gece uyumayacağım, ibadetle Iki rile, iki rile, tefekkürle meşgul olacağım desem ve şurada da hanımı dursa, hanım onu beklesе, bekarsa yapsın bir şey demiyoruz. Gündüzki işine de mani olmuyoruz ha. Allah-u Teala aslında böyle bir şey istemiyor kimseden. İstenen şey bellidir. Nafile ibadetlerin de adetleri, sayıları, şekilleri, rekâtları bellidir. Efendimiz'in öğrettği ibadeti yapsa bir insan hem dinine hem dünyasını yeter. Hanımı orada iken. İbadet muhabbetiyle onu terk edip şurda ibadete duramaz. İzin alacaktır. Nafile bir ibadet, akşam eve gelmiş gece farz namazını kılmış. Demeli ki müsaade edersen ben Rabbime secde edeceğim. Etmiyorum desen ona tıkın gülemezsin, kıza masın. Benimle beraber ol demi hakkı vardır, ta ki uykuya dalana kadar. Şimdi böyle bir ibadeti bile Cenab-ı Hak kardeşlerim dengeliyor. Hakkın önüne almıyor. Hak büyüktür. Onunla sen hem dini hem dünyayı paylaşıyorsun. Edebine uygun yap deniyor. Kardeşlerim, kadınlarımızın tabii her istediği yani illa onların ihtiyacı da olmayabilir, hakkı da olmayabilir. Şunu da hatırlatalım ki Bu devirde erkekler gibi kadınlar da nefsimizden dolayı fazla ihtiyaçlarımız var. İhtiyaç zannediyoruz. Çok taleplerimiz, çok arzularımız oluyor ve bu durumda erkek aciz kalıyor. Erkeği harama düşürecek. Gücü yetmiyor, parası yetmiyor, aklı yetmiyor. Kadın da bunları etraftan dolduruşlarla hak zannediyor. Eğlence türü işlerde, süslenmelerde, İşte kezmelerde, venceri dünya sevgilerinde kadının her aklına gelen önce düşünsün, lazım mıdır? Yani o olmadan, o olmasa ne zararım olur? Eğer lükse kaçıyorsa, kocanın da gücü yetmiyorsa, haram bir talebi olmamalıdır. Kadın Allah rızası için iki de bir sık sık taleplerle gelerek kocasını yormasın, kocasını aşan işleri. ondan istemesin. Belki de insanların çoğu, yuvamın işte tadı bozulmasının ihtiyaçlarını göreyim diye haramlara düşecektir. Kadın kocasından isteyeceği şeyleri de bilmelidir. Her istek lazım değildir. Bazen lüks, bazen harama düşen, harama kaçan zevkler oluyor, talepler oluyor. Bu kocayı yorar. Zaten yerine gelmesi gerekmiyor. Burada. O da alışmıştır. İşte yuva bozulmasın, tadım bozulmasın ve çolha çocuğa karşı rezil olmayayım diye her talebi yerine getirmeye kalkan bir koca, bir sürü yanlışlara düşecek, hanumlara düşecektir. Zaten bir hadiste öyle buyurulmuştur. Ahir zamanda bir erkeğin helakini hanımı ve çocukları hazırlayacaktı buyurulmuş. Çünkü ondan onun gücünü aşan şeyler isterler. Onlar da lazım şeyler değil. O da onlara karşı rezil olmamak için helal haram demeden bir sürü yollara girer, hem dinini kaybeder, hem dünyasını kaybeder. Onlara da bir hayır veremez buyrulmuş. Dolayısıyla kardeşlerim hak sahibi olan kadın aslında hakkı olduğunu, neyi istemek gerektiğini de taleplerini de kontrol etmelidir ve emanet sahibi yuvasını, kocasını zora sokmamalıdır. Kadınların kardeşlerim. Diğer hakları, hukuk önündeki hakları, aylerinin dışında pek çok hakları var ki biz bunları gelecek derslerimizde hepsini inşallah sırasıyla işlemek istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz, anladığımız kadarıyla kitaplarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla sizlere sunmak istiyoruz. Cenab-ı Hak cüvalarımızı sevgisiyle güzelleştirsin, hepimizi Hak üzere tutsun. kendi rızası yolunda muvaffak etsin, nefsimizin kusullarını göstersin, annemize, babamıza, ailemize, etrafımızda herkese hayır dokunduran, inşallah hayırla muamele eden güzel insanlardan yapsın bizleri.